Sesim bitti, Fahir öyle açtım mikrofonu Noli. <gülüyor> <gülüyor> noli Oktay, Noli. Günaydın. Öncelikle günaydın. Sevgili dinleyicilerimize de günaydın diyelim. 9 Aralık çarşamba sabahından bir merhaba demek lazım herhalde. Yeniden merhaba demek için de bir hoşçakal gereklidir. Hoşçakalın. Hoşça hoşçakal derken bu lafı diyorsun anladık da. Ha. Merhaba deyince de mi artık bundan sonra bu lafı? Ne bileyim <gülüyor> ya, bu laf bana şey oldu. İçine kakıldı mı? kakıldı onun da halletti yani böyle ha, ha, kazındı yani onu işte bir dövme yaptırmak istiyorum vücudumun çeşitli bölgelerini hemen baştan söyleyelim ...Ege Kayaçan az sonra burada olacak herhangi Biz de bir bizde bu Aige problemi yok A açık e, o merak ediliyor abi adamın kafası şimdi bir süre önce kafasını yaradığı için herkes merak içerisinde oluyor Ses şimdi sevgi bu adamın 45 günlük aslanlar gibi raporu var istediği gibi gelir istediği gibi gelmez dolayısıyla ee, yapabileceğimiz bir şey yok ama tabii ki baba yüreği ne de olsa dayanamıyor. Kızını bugün ee, ne derler ona okula bırakacak. Efendime söyleyeyim yani son derece her gün, her gün olduğu gibi. Ha bu her gün böyle mi olacak? Tabii ki her gün böyle olmayacak ama bir defaya maksus. Maksus diyorum bakın. Ee, o yüzden böyle bir uygulamaya gidildi. Ee, Madem baba kız ilişkisinden başladın Fahir Çok güzel baba kız ilişkisi En güzel baba kız ilişkileri Sevgili Doğa Ve sevgili babası ee, şey Ben mi? hepsini unuttum sadece Doğa, e... Rutka de Doğa Rutkay, Rutkay, Rutkay mı? Aziz ve Doğa Rutkay Deyim ya Rutka de Doğa, Rutka Doğa Rutkay Aziz Bir insan Onlar, için adına böyle isim koyar mı Doğa Rutkay Aziz diye Başka baba kız söylüyor Fahir Bala Baba kız Nece ve kızı Hangisi ama? Ee, e, hangisi olacak? Ayşe tabii ki. Ayşe o başka. Ya, bir, tane, bir tane daha söyle. Öbür kız da tabii ki çok değerli bir insan ama tanımıyoruz. Ya yani tanımıyoruz biz şahsen biz de, de tanımıyoruz. Biz televizyon pozisyon programına geldiği zaman nece öyle ile kızları? Hangi kızı daha çok sevmiştik? Ayşe. Ayşe iyi ben. Mi daha çok. Ayşe, Ayşe Ayşe Ayşe o zamandan belli ediyordu kendini. Ayşe Maşallah Ayşe yürü be Ayşe. Anladım. Herkes de anladı zaten. Evet e, şimdi yeni. Baba olmuş, yeni kızına kavuşmuş bir ünlümüz. Kim olabilir? Tolga Han mı? Bravo fayet. <gülüyor> Bravo fayet. Az önce ama biraz gecikmiş dört buçuk aylık çocuğu varmış ya. E, ama saklamış zaten. Yani şimdi bugün ilerilere mi koymuş evin zulasında dört buçuk aylık bebeğine rastlandı. Bunu bu fotoğraflar yeni çıkıyor, fotoğraflarda yeni çıkınca tabi artık saklayamamış kızın kızının adı ne? Onu da bilmiyorum. Ceylin. Ceylin. Ceylin. Tamam doğru. E, hayır. Ceylin annesi e, Rus asıllı. Hatta Rus asıllı demeyelim. Asıllı ne demek yani? Annesi Rus, babası Tolga Han. Ee, annesi Ceylin diyor. Tolga Han'a da bir şey gibi davrandın. Ne? Yani başlı başına bir ırk gibi davran. Annesi Rus, babası Tolga Han. Ee, öyle ama. <gülüyor> Üstelik şöyle izleyeceğim. 65 yaşında Tolga Han, 22 yaşındaki e, hanımıyla son derece mutlu bir evlilik yaşıyor. Rus sevgilisi Tanya'dan melek bir kızı oldu Tolga Han'ın. Oldu dediğim 4,5 ay önce olduğu için Bizim olmuz, de, evet, olmuz dememiz lazım. Olmuş hatta. Uyumuşsuz biz. Ama bize hiç, hiç haber vermiyorlar. Çok e, üzüldüm açıkçası. Ya şimdi bu e, yeni bebeği olunca insan yani böyle bir kilosunu açıklar işte ne bileyim boyunu açıklar bebeğin işte sağlıklı olup olmadığı doğum nasıl oldu ondan bahseder ya. ya bu bu herhalde yeni doğduğu zaman oluyor. Mesela 4,5 ay geçtiği için Tolga'nın yaptığı açıklama şu. Okuyayım mı? Maşallah iyi yiyor. <gülüyor> Hayır. Kutu mamaya da geçtik çok Hayır. iyi yiyor. Bebekle ilgili değil işte. He. Yaptığı açıklama kendisiyle ilgili. 45'lik bir erkeğin sağlıklı bedenine sahibim demiş. E tabi. <gülüyor> 65 yaşında olunca insan 4,5... Bence tamamen şeyle alakalı. Yeni Keşke saklamasaydı da doğar doğmaz kızıyla ilgili bu bilgileri verseydi. Onun berseydim. saklamasının sebebi tamamen yaşla psikolojik. alakalı. Psikolojik değil. Nasıl Bir adamın karısı 22 yaşındaysa, e adam neyse. 65 yaşındaysa, çocuk 4,5 aylıksa 45 yaşındakilere taş çıkarttım diye açıklamada bulundursun yani. E 4,5 ay niye saklamış o zaman? Akın saklamış zımba mi? gibiyim nasıl? Kimse ilgilenmemiştir ben size söyleyeyim vay. Aslında çok gurur duyması gereken bir şey. E İlgilenmemesi yani. gerek... Ya ilgilenmez olur mu ya herkes ilgilenmiş. Bir de saklanacak ne var bunda canım ne güzel birbirini seviyorlar tamam işte. Ortada gezmesi gerekirken... Kıyıda, köşede. Ama bence kadın benim şu açıklaması. Yani keşke kız melek yavrularıyla Ceylin'le ilgili bir takım açıklamalar yapsaydım. Ceylin yapsaydı. Oktay. Ceylan. Ceylan. Annesi Ceylin, Ceylin diyor. Dili dönmediği için. Ha, öyle mi? Yok canım. Ne alakası var Fahir? <gülüyor> Uyduruyorsun ha. Uydurur muyum. Ceylandır o Ceylan. Ceylandır o. Oktay. Ya, Tolga 65 yaşında bir kız sahibi oluyor. Lütfen e, ne isim koyuluyorsa Oktay o isimle hiç... söyle. musun? Bak adam Tabi. 65 yaşında. Sen burada daha 35 olmadın. Hiç mi Hı. vicdanın sızlamıyor? Ne diyeyim ben de aç oğlum. mi özlemedin. hiç mi haklın yok? Ben 35 yaşına yaklaşırken 45'lik bir erkeğin sağlıklı bedenle sahibim diye açıklama yapayım mı ben de? Çıkayım da. Tamam abi ne bağırıyorsun ya? Öyle bağırmış tahmin ediyorum öyle bağırmıştır. Kızım da bunu kanıtıdır diyerek devam ettirmiş konuşmasını. Ya, ben anladım derdini Tolga'nın. Herkes şey diyem diyor. Tolga 65 yaşında. E. Ya, ...bu senin mi yoksa... ...falan diye... Ee, ...tabii insan bir süre sonra... ...bir yutar bu lafı iki yutar... ...üçüncüsünde ifrazat olarak... Ee, bütün magazine şey yapar. Söz konusu bebek olduğu için mi böyle konuşmaya başladın Fahit? İkinci işinde. İkinci işinde. Ay yerim ben onu çok tatlı bu. Şimdi bu malem, çok tatlı ama abisi. Madem böyle bir haberle başladık. O zaman magazine devam edelim magazin, diyorum. Magazin komple magazin bugün. Ver magazinin. Sinirlerim bozuldu gazetelerde. Gecenin kanatları diye bir film var biliyorsun. Gecenin kanatları. Ee, Bihter'in Bihter'in dediğim Beren saatin. Evet. Ha evet. Onun e, şey oldu işte saatli bomba oldu. Beren saatli saat yapmayacağım. Onu yapmayacağım. Beren Yapma. Saat'in Yapma. Bu e, Canlı Bomba olduğu saatte diyorum. Canlı Bomba olduğu film. O filmin galası varmış. Beren Saat gelmemiş galaya. Evet. Bütün oyuncular ters tus konuşmuşlar Evet, biliyorum. İleri geri konuşmuşlar. Hatta ters düşsünde ötesinde. Canlı bomba galada patladı diye de haberler var burada. Çok duyarlıysa madem öyle cenerselere gitseydi falan diye ağır ağır konuşmuş yönetmeni. Bize hiçbir şey söylemedi. Ya Bu insan kız... yönetmenini, yönetmenlerin galiba öyle bir şeysi var. Yani hayatta da e, her alanında da bir yönetmen gibi oluyorlar. ...her şeylerini ona bildirmen gerekiyor gibi. De. Tamam Aa. film çekildi bitti. Galaya gelebilirsem iştirak ederim... ...gelemezsem iştirak edememiş olurum. Ama canım oyuncu, başrol oyuncusuysa... ...galaya da geleceksin Fahit. Çok özür dilerim ama. E, affedersin sevişme sahnelerini... ...en altından piyasaya ben mi verdim? Hangi sevişme sahneni? Beren Saat'in. O filmde bir sürü... ...sevişme sahnesi var. E, ne, yani Kim vermiş? E Tamam yönetmen verdi diye zaten Beren Küsmüş Saat'in. Küçmüş mü yani onu, onu, onu mu diyorsun? E, koca filmi sadece sevişmeler üstüne kuruyormuş gibi olunca... kızcağız da bozulmuş. Ne kadar güzel. Yine, yine ezilenin, yine haksız gibi görününün yanındasın Fahir. Oktaycı ben haksız rekabete karşıyım. Yoksa e, benim başka bir kötü bir art niyetim niyet... yok. Bu arada sevgilisi kimmiş Beren Saatin? Beren Saatin sevgilisi mi varmıştı? Ee, sevgili ambargosu mu diye tartışmalar var çünkü. Bu magazin dünyasına biz biraz uzaz Fahir. Haftada evet. bir gün ayırıyoruz. Magazinde ne oluyor, ne bitiyor diye. Onda da böyle her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Haftadan haftaya çok şey değişiyor. Çok. Nefes filminin yönetmeni Levent Semerci'ymiş. Aa, evet, evet, evet, evet. Hiç görmediğimiz yönetmen var ya. Aa, Amerika'daydı falandı filandı geldi gitti. Kim? Adamın da yaşı biraz ilerlemiyor. O da 45 yaşında bir delikanlının vücuduna sahip olduğu erkeğin sağlıklı bedenini sahip. O da mı öyleymiş? Ben 45 yaşındaki sağlıklı erkek vücutlarını bu, bu hafta bir incelemeye alacağım. Kim var 45 yaşında tanıdığımız? 45 yaşında tanıdığım benim abim var. Tam 45 yaşında Biraz daha ünlülerden örnek verirsen benim ve dinleyicilerimizin gözünde de bir şeyler canlanır Benimki çok sağlıklı değil zaten biraz fazla kilosu var onu söyleyeyim yani ama Biraz daha ünlülerden ya. örnek verirsen... Çok sevimli ama abisi Maşallah Yedim onu ben Ya Mehmet Ali Erbil ile Sedat Sayın'ın arası da bozulmuş Aman ne üzüldü. Daha doğrusu Seda Sayan bir laf etmiş. Şimdi yanında Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarını bence okuruz gazetelerde. Tamam onu şey yaparız o tamam. Ama Oktay. yeter magazinine sıkıldım ben. Madem öyle Sıkıcığım. sana ben sıkım hadi Oktay'cım sıkıldıysan sana güzel bir şey hazırladım kahvaltılık. Tamam. Onu yemeden çıkma tamam mı? Hadi ver o zaman. Günaydın. Günaydın. ay, ay Günaydın. Ay, ay, Tamam canım ne bağırıyorsunuz gayret bir şeye. Hmm. Ne oldu Oktay bir derin sözün bittiği yere geldik mi? Yok canım, ben de biraz magazin ha Magazinden bahsediğim birincisi tamam. çok herkesin eminim ki bugün e, meraklarını celbetmiştir etmiştir veya cezbetmiştir diyelim. <gülüyor> e, bu Tiger Woods vardı ya. Şeyci hmm. ne derler ona şeyci dediğim de dünyanın en zengin adamı Dünyanın en zengin adamı değil ya en zengin sporcularından Bir tanesi golfçu Tiger Woods Ya işte en zengin en fazla para kazanan Sporcu karısı terk etmiş Nihayetinde 6. sevgilisi de Ortaya çıkınca yapma ya O öyle bir halis Sakin bir çocuk gibi gözüküyordu da yani y -Y -E, sakinat'ın çiftesi pek olur derler Bu kadar para kazanıyor Kazandığı için mi acaba yavaş yavaş çıktı bu kadar sevgili Tabii canım Ayamama deresi taşmış yani öyle bir durumda Hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşamaya başlamış Yani karısı bir ile girişmiş diye girişmişti ya buna hmm. Ondan sonra yok canım, Allah belanı ne versin bu Ne ayakası ya. var kaza yaptı da onu çıkarmak için Arabadan öyle girişti falan filan diye bir açıklamalar hmm. yapılmış Onlar yalanmış o ortaya çıktı Boş Tabii oldu. canım ayrılmışlar anla... mı tamamen? Ya. Ayrılmışlar mı tamamen dedi mi kadın terk etmiş terk evet. etmiş derken bir iki tane de zopayla vurmuştur gene giderken yani evet ben Allah işte. belanı versin buç diye 13 soruyorum ne halin varsa gör diyerek golf sopalarını fırlatmış ben Tiger Woods'u ilk defa bu kadar çok gazetelerde gördüm. Hep Aa. böyle şapkanın altında böyle bir adam topa vururken böyle dünyanın en çok kazanan sporcusu falan diye böyle haberlerde görüyordum. Ben hep Eurosport'ta Yüzün... görüyordum vallahi gördüğümde yani gene. Yüzünü Aa. görüyor muydun Eurosport'ta? Yüzünü, yüzünü göre lanet olsun. Yüzünü hakikaten. Ee, yok canım yüzünü nerede göreceğiz? Bu kadar net ilk defa. Böyle garip bir adammış net. yani. Garip değil de kadar Yani genç çocuk şimdi çok da şey yapamıyorum. Genç mi yok be? Çok genç yaşta evlendi. Senelerin buna. Tiger Woods'u ya. Senelerin Tiger Woods'u da. Derya zaten... büyük gibidir benim için Tiger. İşte Woods. bu genç yaşında başladı ya. Minicik yaşındayken daha o e, zopalarla şey yaptı. Öyle dolaşmaya başladı. Başarıyı da yakaladı maşallah ama işte genç yaşta yaptığı evlilik o zaman da onaylamamıştı kimse. Yani. Çok gençsin buumsun hayatını yaşa biraz. Hayır anne ben seviyorum evleneceğim dedi. Madem yavrum seni istiyorsun dediler, evlen o zaman dediler. Bu noktalara geldi. Laf dinlemedi. Değil. Hiç. laf dinlemedi. Gitti, o kızla evlendi. <gülüyor> evet ohtar. Neyse böyle tüylerim diken oldu. <gülüyor> İstanbul Barosu avukatlarından Asu Tuğba Ergüder, e, adının ünlü sanatçı Ahu Tuğba'ya benzemesi nedeniyle alay konusu olduğunu belirterek dava açmış. Kime? Kime? Kime? <gülüyor> Hanımefendi kime açtınız davayı? Kamuya. Bir de avukatsınız. Bir e, şimdi onu hemen şey bir kere e, esastan bozulur bu. Nasıl esastan? Tamam usulden bozulsun o zaman oktay seni mi kıracağım? Bir kere şu anda yargıda olduğu için bu konular hakkında öyle bozulur veya şöyle sonuçlanır falan değil mi? Biz sadece ne olduğunu Canım ben temenni şey yapıyorum e, temenni... E, değil seninki e, öngörü yapıyorsun. En, öngörü yapıyorum. İşte İsmini mi işte. değiştirecek? İsmini değiştirecek Ne canım? bulmuş badem? Badem... Tuğba'sını ah, atmak istiyorum demiş. Tuğba'sını at, onun yerine ne bir şey koyabiliriz? Bana ahu Tuğba deyip alay ediyorlar, çirkin espriler yapıyorlar. Ee, Aman artık böyle çok isimleri çirkin olup da türlü türlü espri. Dün daha bir dinleyicimiz aramıştı ya Ümit Hanım. Evet. Ümit Bey mi demeliyim yoksa. İşte bu tip esprilerden artık çok yıldığını... Biz tanında. bile yapmışız, Afendî Ümit Karan yapmışız yani. yani daha en çirkinini yapmışız ya. Yok ve en güzel. Güzellerinden... O kadar, kadar utanmış ki ben yayında bunu söyleyince Ümit tamam. be sen daha güzel, doğru. Tamam oluyor bazen noktacım yani o kadar esprinin arasında kaynayıp gidiyor ne olacak yani? O kadar kusur herkes de olur. Hatta bak kadı kızı falan demedim. <gülüyor> doğru. <gülüyor> O yüzden şikayetçiymişler yani bu e, Asu Hanım'dan. Hanımefendi şikayetinizi dikkate aldık ama siz gelin siz işimize gücümüze bakalım hiç o kadar şey yapmayın yani. O kadar şey yapmaya gerek yok diyoruz. Evet Doğru. Ahu Dubai'de falan da fıstıktı. Ondan sonra. Ha, Başka. Başka. Ee, parmak ısırtan parmak buluşu. Bilim dünyasında devrim diye haberler veriliyor. Doğuştan Bilim dünyasında devrim. Ya da kaza sonrası parmağını kaybedenler biyonik parmakla ellerini eskisi gibi kullanabilecekmiş. Bu Terminatör'de vardı ya... Vut vut... Şıkır, şıkır, şıkır, şıkır atıyordu şey, elleri. Şey o bilgisayar şeyinin başındaki adama şov yapıyordu ya... Ben robotum. Adelen ne robotu falan diyordu. Ondan sonra bir saniye deyip böyle bıçakla bu şeyi kesiyordu. Üst deriyi, Üst kaplamayı. Deriyi, ondan sonra vüşt diye bir sıyırıyordu. Ondan sonra diye böyle bir ellerini parmaklarını oynatıyordu. İşte orada şey yapsaydı daha... De, de, de, de, de, de, de oluyordu o adamda. O Ege'nin yaptığı şu parmak şıklatma hareketi var ya... <gülüyor> şakır şakır şakır şakır oynatsaydı... Ona... Esas o noktaya geldiği zaman ben bilme böyle Ama önünde şapkamı çıkarırım. İki el kullanılarak yapılan bir şey olsaydı diyorsun. Tamam doğru söylüyorsun. Coşku içeren bir hareket Aha. de tek eli kullanarak ya bak ya yani mesela şu klasik olan parmak şıklatmayı yapsaydı bence o, o daha güzel olurdu. Gerçi açıklayabilirim. Eklemlerini o zaman, zaman onu da. Bak, o da olabilir. Bak, takır takır takır takır. Bir de şöyle iki eliyle geldirip en son kütürdeseydi işte o zaman. İnsan değilim ama yine de parmaklarımı çıtlatabiliyorum diyerek parmaklarını çıtlatır ve ne Hakikaten zaman başlıyormuş oldu. bu? Allah ne zaman başlıyormuş? En kısa zamanda başlayacağız arkadaşlar <gülüyor> demişler bilim adamları. Ne, ne zaman başlıyor? Yapmışlar bilim? zaten. İlk biyonik parmaklarını yapmışlar. Ha. Eksik parmakla kişilerin hayatını değiştirecek bir gelişme diye niteleniyor bu ondan sonra işte bir şey yani eksik ürettiği... parmakla hatırladım bir şey filminde snatch filminde dört parmaklı Yonca. şey vardı ee, four finger ha evet var doğru neydi Harry miydi neydi evet evet o gözlüklü adam Türkçemize lanet olası dört parmaklı <gülüyor> adam diye geçen doğru söylüyorsun işte o onun hakikaten çok işine yarayacak Dur bakayım parmaklarının robotsu siyah kaplamadan normal deri görünümlü kaplamaya kadar pek çok cilt tipi seçeneği var. Deri görünümlü de aynı benim arabadaki gibi koltuklar birinde deri görünümlü. Ha, deri bu arada... görünümlü değil ha, deri senin koltuklar yarı yok, deri. Yarı, yarı deri işte. Evet. Yarı, duru, deri ve görü. duru görü. Duru görü ve yarı deri. Yarı deri olmak üzere ikiye ayrılıyor senin araba. Aa, bu arada tüm e, araba firmalarına seslenmek istiyorum. Artık o kadar e, reklam vermenize gerek yok aldım ben. Yani o alındı bitti, tamam? Mı? Yani o yüzden şey yapmayın, boş yere masraf yapmayın. Kararımı da değiştiremem artık bu noktadan sonra. Yapıldı. Çok doğru bir karar verdi ve e, nasıl o firmasını etkiledi? O firmamı. Erman düşünüyorum Çünkü yani, vermek istediğim dediğimiz kaliteli bir firmadan bahsediyoruz değil mi? Yani. E, Lord Fahir Öğünçü mü demeliyim sana. Ha, <gülüyor> yani. Artık Lordluk'la başlayacağız. Nere Lord Fahir, Lord Fire dersek reklam yapmış oluyor muyuz? Olmayız canım. Gizli reklam, dolaylı reklam falan oluyor mu? Ne alakası var ya? Lordluk reklamı diye bir şey mi var? Kendim bir adeta Lord haline geldim yani. Lordluk Bugüne kadar Sör ünvanıyla geziyen Fahir Öğünç artık Lord ile gezecek. Bir ara Sör olacaktın yalnız. Geçen hafta aldığın bir takım kararlar evet ya. uygulasaydın Sör olacaktın. Az daha Sörlükle hayatımızı devam ediyorduk. İngiliz, İngiliz arabası alacaktı sevgili dinleyiciler Peki sevgili dinleyiciler İngiliz arabalarını şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Hmm, Bentley almadığın arabayla bir hava atmaya çalışmıyorsun mu? Çünkü değil, almadın. E, almadım. Almadım canım. Bentley İngiliz değil mi? Var evet. Abi çünkü söyleyebiliyorum çünkü koşturup koşturup herkes Bentley alacak diye bir şey. Yok. Ne, niye yok canım? Arya var. Var. Olur mu? Ben Bentley alacak durumda olan hiçbir tanıdığım yok. İngilizce hatta şeyle bu var. Şey var. Yani. Bentley alacak kadar zengin değilim ben İngiliz. <gülüyor> <gülüyor> Valla doğru söylemiş ya. Var bir takım arabalar var. Şimdi o Sörlük unvanını bir tarafa bıraktın. Elinin tersiyle itti. Elini bırakırım. Lordluk L L unvanını aldım. Artık hatta şöyle söyleyeyim. Avam kamerasından çıktım. Lordlar kamerasına girdim. Öyle bir şey. Avam avam hareketler. Artık benim için biraz daha hayatıma düzen vereceğim. Dönem geldi çattı. Otostop çalacak mısın faili arabanı? Otostopçu mu? Vallahi akıllığına kıyafetine bakarım. Ha, bu demek değildir ki. Eee şey ne derler ona. Kıyafete göre mi alacaksın ya, ya? Kalite kıyafetten değil. Temiz olsun. Ee, sökül, sökük olsun. Sökük değil yamalı giy. Yamalı mı? olsun. Pis olmasın. Pis olmasın. Olsun. Hele ki o kapıyı bazıları böyle down, -down açıyorlar kapatıyorlar. Ya ben tamamen bir e, arabanın şeyini atmak için nazar kısmını atmak için bir günümü haftada bir günümü otostopçulara ayıracağım. Kamu hizmeti mi yapayım? Kamu hizmeti. Otü'den Oradan evet. oraya, oradan arka oraya. kapıdan alacağım ön <gülüyor> kapıya, <gülüyor> ön kapıdan <gülüyor> alacağım arka eğitim fakültesiye oradan hop arka taraftan gideceğim, arka ilk el kapısına git, oradan döneceğim, hop eşcini, o çık, hop. Böyle gezecek misin? Evet. Şey muamelesi görmek istemiyorum bunu. Korsan taksici muamelesi görmek istemiyorum ama... Para ...zaten para almayacağım. Canım. Ring, korsan ring e, muamelesi görmeyi de hiç istemiyorum. E, ama bu uygulamayı da gerçekleştireceğim. Böyle hele özellikle geç kalıp koşturup böyle ringlere yetişmek isteyen arkadaşlarımızı görünce... ...ben hakikaten içim parçalıyor. Bir de orada bekleyecekler. Havada soğuk. O, ee, o zaman e, ring alsaydın Fahir. Ha? Madem böyle bir şey yapacaksa. Bir otobüs alsaydın 302 Hani ne bir şey alsaydın. Yani neredeyse ona yakın bir şey aldık Oktay. Yani şimdi burada konuşturma marka veremediğim için beni şey yapmıyorsun ama ee... neredeyse onun yakınını. Gerelde olarak. Fiyat olarak. Ya yani ben filo kurardım o. Konfor olarak. Konfor, Konfor olarak o Gerçi. zaten tartışılmaz ama o verdiğim paraya bir filo kurulurdu yani. Kurulur doğru söylüyorsun. Ya bu Yeni başlayanlar araba... için filoculuk. Normalde mesela otostop alan işte bir insan arabasına Ondan sonra arabasını değiştirdiği zaman yeni arabasında hiç otostopçu almayan adam biliyorum ben yani ya. Ya bende şey sıkıntısı var. Yani madem böyle bir alışkanlığım var yeni arabanı da alıyor. Ne yapabilir yani o otostopçu sana? Efendi gibi herhalde otostopçu da bindiği zaman görecek yeni araba olduğunu. Şimdi benim önceki araba avan bir araba olduğu için arkasından rahatlıkla konuşabiliyorum. Bir de tek kapılı olduğu için şey sıkıntısı vardı. Açık söyleyeyim arkadaşlarımız bazen görüp lanet etmişlerdir. Araba boşken gidiyorsun ama yan koltukta bir sürü eşya var. Arka koltuk komple dolu zaten. Öyle olduğunda böyle içim sızlaya sızlaya önlerinden geçtiğim bir takım zamanlar oldu. Hmm. Dur dur şu arabayı bir toparlayayım da. Ondan sonra ben gerekli şeyleri yapacağım diye her defasında dedi. İşte koşuşturmadan ona vakit ayıramadım. Şimdi artık bahane Onun, yok Fahir. Onun acısını çıkaracağım. Onun acısını yok. çıkaracağım yani. Alacaksın, mecbur alacaksın. Buradan alacağım Aç Aş diye. Aç alacağım ot diye. Aa açtı Odd arası. Açtı Odd arası çalışıyoruz. Tamam, hele bir al da bakalım. Daha konu. Hele bir olsun. al dediğin aldık Oktay. Şurada bir plaka bekliyoruz. İşte ilimizi belli. Yani. <gülüyor> plaka belli. 06 MS 001. Nasıl? 06 MS ne ya? Dur bakayım. Madem ki seviyorsunuz. Cık. Modern Neden? sabahları. Haa modern sabahlar doğru. <gülüyor> Ama 001 çok anlamlı o zaman. Evet. Ee... Neyse 002 <gülüyor> 003 bu olasılıklar var. Hangisini daha karar veremedim. Özür dilerim ya. <gülüyor> Fönlü saç hapı geliyormuş. Fönlü saç hapı mı? Hı -hı. Genç kızların içkilerine katacağımız yepyeni ilacımız gelmiştir. 30 yılda o... 5200 dolayı. özür dilerim de. <gülüyor> ne? Ya ben geçen gün bir eczanenin önünde gördüm. Hani gri başımız gelmiştir falan diye yazıyor ya. Evet şey yazmışlar kocaman yazmışlar mucize kabız ilacımız gelmiştir diye. Vay be. Ya uzman. dedim kabızlık bu kadar büyük sıkıntı mı ya? Bu kadar o kadar büyük sıkıntı falan Herkes, ya. Herkes Ankara'da kabız kabız mı dolaşıyor? Kabız Sen... kabız kabız kabız. Ya bir, bir hastalık zaten öyle olmadan anlaşılmıyor. Ya Hakikaten bu kabızlık ve hastalık diye bir şey yapmadın. Kusur diyelim ya. Hastalık yani işte neyse yani bir rahatsızlık yani sonuç olarak. Rahatsızlık ha... da ki... insanlara vermiyor mu bu faiz kabızlık? Veriyor. İ... Verir, herhalde verir. E i̇şte Ya insanı rahatsızlık veren şey tabii ki her dinleyicilerimize verilen rahatsızlık bize verilen rahatsızlıktır. Dinleyicilerimize Ona... verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Ötürü. Kimden ötürü? Dinleyicilerimize, dinleyicilerimize verdiğimiz, verdiğimiz rahatsızlıktan, rahatsızlıktan ötürü. Evet. Ee, i̇yi girip sordun mu? Vallahi ne bileyim onu nasıl soruyor. Yani, Efendim şu mucize kabız ilacınızdan bir alabilir miyim Bir mi? alabilir miyim değil. Siz Efendim ne kadar de, rahat bir... diye bir şeyle çıkıyoruz diye öyle ondan korkarım ben. Ne kadar rahat bir insansınız ki buraya yazmışsınız büyük bir kabızlık ilacı gelmiştir diye. Toplumumuzun kanayan yarası kabızlık. Gerçekten bu konuya el attığı için ee, o Eczane ben başka eczanede de görmedim bir orada gördüm yani. Vay be dedim. O Bu bölgede. Gerçi orada hazır gıdaların çok tüketildiği bir muhitte bulunuyor. Ne demek o? Yani etrafta hep... Millet Halka. dışarıdan yiyor. Dışarıdan yiyince içi kakılıyor. Ev yemeği öyle değildir ama. Halbuki köy tohoyesi mesela. Ha, ev yemeği yese... Ev yemeği ne yapar? Mülayimet yapar. Güzel, yumuşacık olur için. Ama dış yemeği... Dış yemeği dedim... Dışarıdan aldığın yemek ne yapar? Aha beton gibi yapar. Seni. Dışarı yemeği diyorsun ha, yani. Dışarı yemeğinden kaynaklı dışarı diye. Dışarı yemeği. Ankara'daki semtlere de ilk defa ben... E, dışarıdan yenen semt... Ev yemeği yiyen semt diye ayrıldığını gördüm. Bu katkınız için de teşekkür ederim. Rica ederim. E, bu yeni hapımız ne yapıyormuş? Genç kızların içkisini attığımız zaman şakır şakır planlı saçlarla çıkıyorlar. Ta, aynen öyle. Tek bir hapla saçları düzleştirecek ilaç üzerinde çalışıyor. Sona yaklaştık arkadaş demiş. Ya bana pek bir inandırıcı adamları ya. Düz saçların tek bir hapla saçlarını dalgalı e, hale getirmesi de mümkün olacakmıştı. Onu şöyle yapabilirler. Genç kızlar bir süre tabii e, şey yapmaları lazım. Benim saçlarım Mesela biraz çok hafif dalgalıydı. He. Sonra yani uzun olduğu dönemlerde saçımı kestirdim. Sonra da bir gün kazıtalım dedi. Kazıyalım dedik arkadaşımla beraber. Ama senin saçından bahsediyorsun. Benim saçım. Arkadaşınla konuşmana rağmen. Evet, evet ne dedi sonra? Sonra da biz böyle çift bıçaklı bıçaklar var ya. Bıçaklar dedin. Tıraş bıçakları. Ha, tamam. Ondan bir fişek alıp oturduk lavabonun karşısına. Beni böyle bir yarım saatte kıpkırmızı bir kafayla çıktım ben böyle. Evet. Çok güzel. Ama galiba tersen almış annemin deyimine göre. Saçları tersten kazıttığın zaman yani o hani bir yöne doğru çıkıyor ya. Evet. Onun aksi istikamette e, kazıdığın zaman bir kıvırcık çıktı saçlar Oktay. Yine bir kıvırcık. Onun onunla alakası yoktur Fahir. E, belki... gerek yok işte ben doğal yollardan kıvırcık yapmak isteyenlere önerimi veriyorum ya. Nasıl bu riski alacaklar peki altından ne çıkacağını bilmeden kaç kişi bu riski alacak? Kafa, belki bir şey bomba çıkacak kafada. E işte onu bir kere şey herkes kendi kafasını mükemmel zannediyor da altından çıkacağı hiç belli olmuyor. Benden Bilmiyorum. çıkanı ben gördüğüm zaman hakikaten bir üzüldüm. gittim şikayet ettim kendimi. Çok teşekkür ederiz. Ya Bilmiyorum. ben kafamı kusursuz yuvarlakta falan diye düşünüyordum. Kusursuz yuvarlak kafada rahatsız edici olur ya. Yok ya Ege'ninki falan biraz şey... Kusursuza yakın ya. Yani, güzel tatlı Ar bombesi var ya. Arkadaki yani. sonradan şeyleri saymazsan, yani, tamam, sonradan bir, müdahaleyi saymazsan ameliyat izlerini. O kadar müdahaleye rağmen bile yine bir tatlı bir bomb bombelik duruyor. Yani kazıdığı zaman biliyorum çok kısa kestirdiğinde öyle bir Dibar, yuvarlıcık doğru. çıkıyor. Doğru. Ama sende de bende de. Ha. Ne var bende? Gerçi senin şu anda kilo bazlı olarak enseyle birleşme durumu var. Kafa enseden çıkıyor gibi gözüküyor da. Bende arkadan tamamen tavayı çok sert olmamakla beraber. Bir hafif tatlı, vurmuşlar ya. Yani. Hafif vurmuşlar yani. Düz kafa. Orta şiddetle vurmuşlar. Tabii. Yok işte kazımak falan değil. Bir hap alıyorsun. Bir hap aldım bugün. Bundan 30 sene önce şey konuşuluyordu ya. Sinir olurdum ben ona. Zamanı gelecek 2010'da 2020'de yemek yemeyeceğiz. Bir küçük hap alacağız. O haplarla besleneceğiz. Yemek yemeyeceğim. Sinir olurdum ben bu şeye, hikayeye. Ne alakası var ya? Ne hapla, alakası var ya? karın mı doyar diye. İşte şimdi bu, bu beni çok şey yapmıyor ama sinirlenen vardır. Bir hap alacaksınız fönlü olacak kıvırcık saçınız. Öyle değil mi Oktay? E, Hanfendilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi sabah hanfendi duşunu aldı. Hadi hop. Fön. Bir de sabah sabah fön ve me sesi de hiç çekilecek bir ses değildir. Dolayısıyla e, bilim dünyasını ben buradan takdir ederim. Önünde eğilirim. Üstelik kuaföre verilen düşün bak bir fön bugün en ucuz 5 lira. 5 lirayla 10 lira arasında değişir. Ha bazı yerler 15-20'ye kadar çıkar. 20'ye fön ne olur arkadaşım ya? Bir fön çekti. Bir film çekti. Bir, bir, bir de saçım değişti. Bir de kesim yaptı. Arkadaşımın kesimini yaptı. Ne kadar aldılar biliyor musun o kafayı? 480. 480 lira aldılar ya. Ve yani kesim de öyle am şu an bir kesim şey değil yani. Normal kırkını aldırdı sadece. O da yani. iyi ki genç kız falan değiliz ya. Hakikaten değiliz. İyi ki değiliz yani. Bir kere çok basarız mı beyefendisi. Tabii canım biz genç kız <gülüyor> olursak. Yani ege bir kere çok pis bir kız olurdu. <gülüyor> evet. O zaten pis kız spreyi kullanırdı. Pis kız spreyini biliyor musun sen? Yok neydi? Ama evet kokuları bastırmak umuduyla sıkılan sprey dediğin. Yok de. saç temizliğinde kullanılıyor. Yıkamıyorsun da böyle sprey kurudan uyguluyorsun. He. Ondan sonra işte onlar genç kızlar arasında pis kız spreyi olarak geçiyor. Pis Beyaz pis. böyle. Yani işte sıkıyorsun. iki dakika sonra da tarayıp pis kız spreyi. <gülüyor> bir pis bir, bir şey oldu. Ege öyle bir adam oldu. Biz de pis olurduk sen gayet tertipli düzenli olurdun farkı. Ya ben olurdum. Ben böyle her gün şık şık topuklularımı gierdim buraya gelirdim böyle. Ugg botlarını çekerdim Aa, gelirdim. Ugg botlarım Ugg di ak mıymış? ak akmış. Reklam Oktay, reklamı, reklamı girdi olsun. ya. Ak botlarının sunduğu modern sabahlarda bu hafta. Eee. <gülüyor> <gülüyor> peki o zaman? Evet. Bilim dünyasına bella devam edeceğiz. Girme girme. Bilim At dünyasına min min bilim dünyasına. Bilim dünyası min min bilim, bilim, bilim, bilim, bilim dünyası. Bay be. Bak bu güzelmiş, bunu beğendim. Ne diyorsun? Ee, Girme dedim, girmiyorum Fahri. Bekliyorum. 103.1 Radyo Tulesiniz, modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler, buyursunlar efendim. Ay hikayecim sen yokken bilim dünyasından bir dolu haber verdik. Bilmiyorum e, dinleme imkanı oldu mu? Dinledim saçma sapan şeyler. Aa, Sen bir bilim adamı olarak <gülüyor> o laboratuvarda neden adam gibi bir şey araştırmıyorsun? Ne vallahi, işin var laboratuvarda? İşte valla yeni bir şey daha bulunmuş. Demin Avustralya'dan bir fönlü saç hapı vermişti. Yeni Zelanda'dan da bir e, bilim dünyası uğraşmış. Fırtınada bile ters dönmeyen şemsiye tasarlamışlar. Ya fırtınada da çıkmayı ver sokağa ya. Veya böyle bir şey giyip kapçonlu bir şey giyip balık avlayacaksan onunla avla dön evine. Fırtınalı havada sen niye balık adlıyorsun? Sen şimdi? bir balıkçı sen olarak... Sen bir balıkçı olarak fırtınalı havada ne işin var dışarıda? Ben artık hiçbir şeye şaşırdım. Ya bak onu düşündüm yolda. Neyi? Bizim ne güzel lafımız vardı. Araya tatil girdi, lafımız soğudu. Hangi lafımız hatırlatalım. Ben artık hiçbir şeye şaşırdım. Tam kullanıyorduk, tam böyle kıvamına geliyordu, unuttuk gitti. Evet. Şimdi zorlamayla da olmaz bir daha. Peki size şaşırıp şaşırmayacağınızı bilmeden bir şey söylemek istiyorum bu ile ilgili. Şaşırma hakkımı kullanıyorum. Siz şimdi. de artık o akışına bırakın. Ne hissediyorsanız onu söyleyeyim. Bu şemsiye... Ee, saatte 117 kilometrelik bir rüzgara bile dayanabiliyormuş. Şaşırır mısın? Ben artık hiçbir şey yaşadım. Oktay. Hayda. Şemsiye dayanıyor da ben nasıl dayanırım bu fırtınaya? E o zaman bir de o şemsiye yani adamı uçurmaz mı? Uçurur. O çünkü şemsiyenin ters dönmesi artık tam uçma noktasına geldiğinde şemsiye ters dönerek o bir sipop gibi, emniyet sipop gibi şey yapıyor. Sabit kalmanı sağlıyor. Yoksa uçarsın o şemsiyeyle beraber. O kadar da değildir canım. Nasıl o kadar ya? da değil? O kadar oktan. Şemsiyenin ters dönmesi, döndürülmesi var. Bir de seni kaldıracak rüzgar. 17 km şey, kilometre. 117 kilometre. Yani şöyle düşün. Bırak durgun ben 80 km'de zaten uçarım Durgun bir havada 117 km hızla giden bir arabada şemsiye açmaya benzer. Kör şemsiye. Niye kör, kör şemsiye deniyor Fırtınayı gör. Gözü hiçbir şey görmüyor. Öylesine çılgın bir şey. Bravo. 70 dolarmış fiyatı. Bugüne kadar her şeyim oldu bu hayatta. Her şeyim. Hiçbir zaman şemsiye olmadı? Ya git al 6 liraya aldım ben çok kaliteli. Ya ha. sen alıştın nasıl olsa dün güzel güzel alışverişler yaptın. Eee. Seneler sonra bir deri cüzdan ve bir deri çantaya sahip olan bir insansın. Yıllar sonra bir hazan sabahında... Oktay Demirci e... hakikaten biz karşılıklı birbirimizi masrafa sokmaya çalıştık o kazandı. Dekaten. Gel sana şuradan güzel bir palto al. Yok gel ben senin Palto dedi senin şeyin çok zayıftı. Bana aldırmaya çalıştın şey. Bana deri ceket aldırmaya çalıştın falan. <Gülüyor> Üstelik çok çirkindi vitrini, vitrine. Bak şuradakiler çok güzel diyerek bir vitrinin önüne götürdü beni. Ee, oradan... Ben sana güzelini bulurdum ama sen benim aklımı çağırdın. Çirkin pide yedikten sonra al, alışverişle kendimizi rahatlatmaya çalıştık. Çirkin, <gülüyor> çirkin pideden sonra çirkin alışverişe gider dünya. Çirkin, çirkin alışverişle çirkin pide atbaşı koşar. Çirkin Ey. pide yoktur. Çirkin alışveriş vardır demiş. Az vodka vardır. <gülüyor> nasıl kibardı ama çantacı değil çok, mi? Çok çok kibar da. Hakikaten beyefendi bir esnaf. Hiç ne? şaşırmadım. 20 senedir aynı dükkanı çalıştırmasını adamın. Ne, ne dedi sana? Beyefendi dedi. Allah'a çözüm vermesin. Beyefendi, beyefendi yukarı. Çünkü iki katlıydı dükkan. <gülüyor> beyefendi aşağı. Çantalar için beyefendi aşağı. Ödeme için beyefendi yukarı dedim. E Nasıl? Memnun musun? Pişman mısın? Valla bilmiyorum. Gürge'ye i̇şte gösterdi saba... mi bu arada? Gösterdim de onun eşi başından aşkını. Ne dedi? Ay yapmışsın, Hiç ilgilenmedi değil mi? İsrail'e gidiyordu ya çantayı hazırlamaktan. İsrail'e Hiç bakmadı bile. Şöyle dönüp bakmadı bile. Ne olsun gelince bak Arge sen niye bu kadar? E ben Gelinceye bu kadar alamadım işte bak çantayı. Niye almadın? Ya yani ne bileyim böyle elde şey olacak diye. Onun yerine kızın oh, oh, çantası çıktı ben, oh, ben. birinci dakikadan. Niye almıyorsun abi? Al işte bir tek cep telefonunu alacaksın. O kadar bir de. Oktay dakika ve skor alalım. Dakika veriyorum. Dakika bir gol bir. <gülüyor> Nasıl ya? Bu yeni rahatsız edici ifademiz <gülüyor> faal <fareyle. gülüyor> Elmas nerededen sonra bunu kullanmaya başladık. <gülüyor> Ama bu böyle bir ifade kalmadığını... Nasıl size... kalmadı ya? <gülüyor> Her yerde Bak, bir, daha, bir daha yapalım istersen. Ee, tamam. Oktay dakika ve skor alalım dakika bir Bu da radyodan bağlı Yani eski model lafları merak edenler <gülüyor> şekil bir ada herhalde görmüşlerdir. Ne oldu? Oo. Tokat Ege kayıcandan tokat gibi cevap. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Amirim komşular. Komşular. Siz bir komşular olarak niye radyonuzu açtınız? Ha, Ama... buyurun efendim. Buyuralım efendim. Şimdi ee, dün buna rastlamıştım ama Bugün bütün gazetelerde var Bugün de rastlayacağın evet. aklına gelmez. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi Hiçbir şey şaşırmadım bir kere daha ortaya çıktı evet. Şimdi e, Pasifik'te bir ada var evet. e, Adanın adını vermeyelim falan. Fıstık adası Reklama girmesin. Reklama girmesin John Williams da 1839 yılında Bu adaya gidiyor bir misyoner olarak Ben Williams, soruyorum Bir misyoner olarak Senin, Senin... adada ne işin var <gülüyor> Ne işin var ee, Tabi adaya gitmiş adada yerliler var. E yerliler adı üstünde yer. <gülüyor> yer. Hakikaten adamın da bir güzel akşam yemeğinde iştahla yemişler. Hadi canım. Hadi canım mı var? Ondan sonra. Sen olmuş 2009? Abi misyoner bu adam ilk önce anlatsaydı ya. Bir dakika siz beni yiyin. İlk önce ben size başka bir dinden bahsediyorum. Çünkü onu da yemek yani daha değişik bir yemek anlayışımız var. O yüzden ben size bir anlatayım. Sonra siz gerekirse gene yiyin mi diyor. Ama yemek alışkanlığı kolay kolay değişebilen bir şey değil. Seni olmuş 2009. Bu kabilenin büyük büyük büyük büyük büyük torunları artık torunların torunları aileden özür diliyor. Fotoğraf var bir sürü işte böyle yaşlı başlı Avrupalı Üzgün. adamın önünde. Üzgünler nasıl Üzgün için? Üzgün yerler ya biz. Didenizi yedik. Evet yedik. Özür dileriz diye kendisinden e, özür diliyorlar bütün ailesinden ve özür olarak da akrabanızı yediğimiz için özür dileriz demişler. kabile reisi de açlıktan e, mı diye savunmuşlar kendilerini yoksa soykırdık arkadaş açık açık bir kişi de olsa falan bir kişiyi soykırım ya? Bunlar ithal mal gibi bakmışlar adamı. Almanya'dan çikolata geldi gibi ha, yemişler. O, onun gibi değil mi? Biraz da açlık varmış ama. Yok ya genel yani zaten adamlar Tatına bakalım diye mi? Tatına bakalım diye değil onların beslenme alışkanlığı. O beyaz ırk nasıl oluyor diye bir tadına baksanlar. Tatından yenme diye. Mesela ırkçılık. Şey <gülüyor> yapmış zaten e, yerlerin reisi de biz sizin dedenizi yedik buyur siz de buradan yiyin diye çıkarmış masaya şlak diye koymuş hakikaten şılak diye 7 yaşında bir çocuğu koymuşlar hadi canım masaya değil mi? Ya, vermişler alın demişler ya, dedemiz falan öldü büyük büyük de dedelerimiz ama size bunu teslim ediyoruz tatlı diye. niyetine yemek üstüne yersin ay, buna, ay yerim ben bunu yani, tabi o da Avrupalı da yiyin ee, efendim, e, şey diye söyleyince yok yemek yok çocuğun bütün eğitim masraflarını üstlenmiş ee, Eğittikten sonra mı yiyecekler e, o, o, Çünkü yani eğitimsiz et, et değildir doğru. Terbiyesiz ete benzer. Terbiye neyle olur? Eğitimle olur. Ya o çocuk mutlu olamaz ben size sana söyleyeyim. Ya o çocuk büyüyeceğim demiş. O çocuk demiş. ya tekrar ülkesine götürsünler o çocuğu öyle bırakmasınlar. Ya da Avrupa'da artık gözünü karartacak. Yiyecek kimse olur yani. Ya bir de pis, bu adamlar... bir olay yani. Neredeyse 200 yıldır bir gıdım ilerlememişler. Ya adam yerler ya çocukları köle gibi verirler. Nedir yani? Ya köle değil Ya de biz o... dediğinizi alın bu da sizin yani köleniz olsun. Hayır öyle köleniz de Şimdi mahcubiyetin oranı ne kadar büyükse karşılığını verme durumunda o kadar zorlaşır. Yalnız, ama işte öyle diyorsun var şimdi bunu çocuğu vermeleri. Evet. Bir sonraki ziyaretleri sırasında o oraya misyoner dedenin gittiği yer var ya adaya. oraya adaya gittikleri zaman ada olarak anılacaktır. o ada, adaya tekrar gittikleri zaman biz sizi yine yiyeceğiz demektir ha yok yemeği yok artık zaten Nasıl? yemeği falan bırakmışlar yemek yemek falan de, özür yok öyle bir şey yok demişler bıraktık en son dedemiz yedi sonra böyle... son bu çocuk yenecek işte ondan sonra <gülüyor> bu son demiş gerçi bir tek bu adamı yememişlerdir şey diye anlatıyordur kabile'ni büyükelere o dönem bu Hristiyanlar böyle bayağı şey meraklıydılar, çok misyoner yedik biz. Güzel misyoner yaptı esas son, son. Şey gibi böyle misyoner sezonu açıldı diye bekliyorlardır herhalde. Millet Palamut avlarken bunlar misyoner mi bekliyorlar? Hakikaten misyonerler o zaman bayağı bir e, şey yapmışlar. ızgara misyoner, buğlama efendim e, misyonerler şey. Sen benim kül bassım çok daha güzel olur. <gülüyor> Nerede bu yahninin soğanı falan gibi. Teman bir... Sunan yapan adamı zaten yemek <gülüyor> gerekir. Hayır. <gülüyor> bir şey soracağım bu arada, ee, bu misyonerler bildiğim kadarıyla tek gezmiyorlar. Yani iki kişi iki kişi gidiyorlar. sistemi vardır bu, misyonerlikte. Bunun, body, body sistemi. bunun, bir, bunun bir, bu adamın bir ikincisi vardır. Onun iyi araştırılması lazım. Üstünün kapanmaması lazım. Ha, bu arada yani, 7 olarak... yaşında değilmiş 17 yaşında bir kızı teslim etmişler. Şey, daha çirkin. Daha çirkinmiş hakikaten. Gerçi 7 yaşındaki çocuk da çirkin de. Bence ben... bu kabile de hakikaten sen kabile olarak kalırsın ya yani. Bir uygarlık seviyesine çıkman baya bir 5-10 milyon yılı alır yani. Biz sizin misyoner dedenizi yedik. Siz de bu hanımefendiyle artık misyoner nasıl bir şey yapacaksınız buyurun diye bir şey yap. Yani bir de şey değil midir daha güzel ya Pasifik'te bir ada. Sen hmm. bu adanın güzel manzaralı denize sıfır bir yerinden bir toprak çevirsen buna. Evet. Aileye. Evet. Biz efendim bir olarak burayı veriyoruz size. Suyu, elektriği kabileden kadar sana gibi. söyleyeyim insan yiyen adam vardır yine o adada Yani hepsi böyle değildir Mesela bu gelmişler ya son derece Medeni güzel bir görüşme yaptık Diye ülkelerine dönmüşlerdir Medeni görüşme medeni mi olur Donsuz adamla medeni görüşmeyi nasıl yapacaksın ya ya? Onlar kendileri böyle değerlendiriyor Hayır, Yemeden konuştuğu sürece Adam kendini medeni zannediyor Ne konuştuğu o Ama kadar önemli değil Bir reysinin, konuştuk bir, bir kere bile ısırmadın ısırmadı yani. Ve canım da çekmedi yani <gülüyor> Kabileriyesinin <gülüyor> açıklaması gibi. var Oktay Ne diye Erken yiyince acıkıyorum diye. <gülüyor> bu tamamen bundan kaynaklı. Erken yiyince acıkıyorum. Bu, yani kimi suçlayabiliriz ki? Seni bile suçlamadık biz bu konuda. Yani bir de medeniyet göstergesi değildir bir insanın bir insanı yemesi bence. Medeniyet Hakikaten, göstergesi yani önce şimdi, bir don giymektir. Bak, e, bu ne göstergesi? bir bir insanı Daha geçen gün bir insanın bir insanın haber vardı. Avrupa'da işte böyle e, şeyleri incelemişlerdi. İskelet bulmuşlar, incelemişler. Zamanında Dehrinde işte e, orada da, da insan onu. yiyen... Ee, bir kültür oldu. Ortaya çıkmış işte o şeydeki kemiklerde 7 bin yıl göre. önce. Avrupalılar da hep şey diyorlar. de öyle şey olmaz falan diye. Hadi öldürmeyi, kesmeyi, her şeyi normal. Sonrasında yemeyi mi? Se şey, barbarlık olarak görüyorlar. Bence seni... daha güzel ziyan olmasın diye. Sen kestiğin bir düşmanını oturulup Bir güzel yediğin zaman çünkü o şeyde yamyamlıkta şey var. Gücü sana geçiyormuş gibi bir şey var yani. Ama bu filmlerde de midir? O ölümsüz oluyorlardı kafayı kılıçla ha. kesince onun enerjisi tamamen komple. Yani sen, Enerji dedirttiniz bana da ya. Sen yemeğe yemeye değilse öldürmeden yesin o zaman yamyamlar. Yani şöyle mi diyorsun? Herkesin öldürülmeden yendiği bir ortamda. Yani şimdi Bunu mu diyorsun yani? Yamyamlığın göstergesi tek. Birileri birilerini yiyorsa bu yamyamlıkta. Yamyamlık da barbarlık göstergesi değil yani. Onla değil öyle insan yiyoruz biz de kardeşim yani. Canım ne canım. Olacak? Çeşitli kültürlerde neler neler yiyorlar. Şey yiyor öbürü iğrenç iğrenç böcekleri yiyor ona bir şey demiyorsunuz da biz şu efendi gibi adamı yediğimizde misyoner beyefendi yediğimizde mi şey? Ve zaten ütülemişler ondan sonra yemişler. Yani bugün hala yemişler dediğin ütmüşler mi? Yok canım ütülemişler. Tavuğu bugün hala yetsinler demiyorum tabi de. Yani o zamanlar... De o zamanlar şey aman yani. bizde adet böyledir demişler canım ha. zamanında öyleymiş şimdi mesela demiş ben, ben dokunuyor onu. demiş beyaz etliyorum. hep oradan göstermiş işte köy toğu yiyoruz adının en güzel tavuklarını <gülüyor> yiyoruz falan öyle şeylerle geçirmişler ama yani görüşmelerde benim rahatsız olduğum şey bir medeniyeti ol ya bir 150 yılda da bir donunuzu geçirin altınıza yani gene... Ama sazdan bir, bir, bir evet. evle el yaptırdı. Sazdan samandan eteklerle çıkmışlar gene. alt Yani görüşmenin tedirginliği zaten ayrı bir taraf. Bacak bacak üstüne atıyor orada ya, sazlıklardan havalanan. <gülüyor> bir ördek gibi sessiz. <gülüyor> Şimdi ben bir ürkek durgun kararsız. <gülüyor> bir sağa bir sola yani. Ben de onu anlıyorum. Neden biliyor musun Şimdi bu adamlarla görüşmeye geldiği zaman kendisini bir şekilde hatırlatan bir şey yapması lazım adamın. Şimdi onu sözle anlatması daha zor. Şimdi biz böyle e, giyindik geldik ama benim dedemin dedesi sizin dedenizi yemiş falan diye böyle girmesi daha büyük şok etkisi yaratır. Ama karşıdakine böyle canım. bir sazlık namazda böyle bir donla monla donsuz gelmesi dikkatleri başka yöne çeker. Başka, ha bu adamlar o yamyamlar değil mi ya bunlar İyi diye. sadece yemişler diye düşünürler. Tabi ilk cümleyi şey, tabi bak öyle bir etkisi de var. Ah dedeciğim ah yo badireler atlattım. Neyse yani sonuçta her şey tatlıya bağlandı. 17 yaşındaki e, hanım kızımızın da eğitim masrafları. Ya bunlar ne pis adamlarmış. Hem dedeyi yemişler hem kızın eğitim masrafının olduğu gibi aileye yüklemişler. <gülüyor> ya yani onlar şimdi... da okutun. Okumak en güzel şey diyerek kaçmışlar. Misyoner olmasın 17 yaşındaki kız. Kız mı? Aa, hakikaten mi? bunlara yamyamlı öğretip Madem öyle işte böyle diyerek Ya yok yamyamlık diye bir şey bu kalmadı Bu lafa eden yani. kalmadı biliyorum ama Aa, O madem, adada vardır yani Madem, madem ele mi? işte bele diyerek Hayır dakika bir skor alayım senden Dakika bir gol bir ee, İsterseniz biraz reklam dinleyelim Şekil bir adı olduğu gibi Bir anda değişir <gülüyor> Ejsprilerimizle şakalarımızla devam ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> Buyursun efendim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu e, İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi araç paylaşımı işine giriyormuş. <gülüyor> Beyler demişler. Değil. Araç paylaşımı işine giriyoruz. Tamam sen yeni araba aldın bak başına böyle şeyler çıkıyor. Vallahi 21. yüzyılın. Hiç yolu... tanımadığın etmediğin adam arabanı alacak. Aa. Bugün araç paylaşımı belediye. O, o da şey da araç Yok canım ortakaraba.com adlı internet sitesinden bizlere ulaşabilir. Dilediğiniz güzel gel şey yapabilirsiniz. Tamam otostop internet kullanan otostopçu. Evet ya baya da uygun yani mesela Fatih Kebze arası 3 lira istiyorsanız araç paylaşımıyla araç bayağı paylaşımıyla. iyiymiş ya bayağı bayağı mesafe iyi. canlanmadı gözümde ama 3 lira bence bir mesafe için çok makul valla 4000'e yakın üyesi günde ortalama 45 bağlantı yapıyorlarmış şu anda yeni başlamışlar iyi, i̇yi. bayağı, bayağı, iyi. Iyi. bayağı iyi. iyi abi ben girmem o işe ya hırlısı var hırsızı var <gülüyor> <gülüyor> cillop gibi arabaya anlayacağız şimdi Ondan sonra böyle bir silop e, gibi arabayı almışsın. Adam akşam kapuska yemiş. Evet sabah abi. günaydın Fahirdim diye oturuyor yan koltukta. E, koltuklar da deri olduğu için şeyde emme de yapmaz. Emme de yapmaz. Emme de yapmadığı için ne olacak? Daha doğrusu yarı deri olduğundan yere emme e, yarı emme yapar. Yarı emme. Sera gazı salındığı sebebiyle bir hakikaten küresel bir ısınma. Ya yani, olacak şey değil. Benim böyle bir şeylere tahammülüm yok. Dolayısıyla e, bir süre en azından. Bir, yılını doldursun, bir, doldursun, bir yılını doldursun ondan sonra ortak araba işine... Senin işini... gibi malını e, çok değerli bulanlar yüzünden zaten sera gazlarını saldık saldık dünyanın geldiği... Nokta belli belli ama e, Ege'ciğim yani e, kimse de darılmasın gücenmesin benim e, şeyim ne derler ona e, tepkim insanlara değil benim tepkim araba üreticilerine onu daha böyle makul bir fiyata yaparlarsa... <gülüyor> daha, çok <alırız. gülüyor> daha çok alırız. Daha çok alırız. Daha çok paylaşıyoruz. İyi de sen yani zaten bunun mesajını demin verdin ya. Ege gelmeden önce. Ne e, Düzenli olarak otostop çalacağım dedin ya. Ha onu tamam dedim söyledim zaten otostopça. ya. Yani arabada tek kişi olarak gitmeyecek adam. Şu anda çeviricilerin en, en büyük açık. şeyi bu. Evet. Bir kişi biniyor arabaya... Ve gidiyor. Yanılmak gideceğiz. Fahir deseydi ki bana... Ben... Araba almayacağım toplu taşımayı teşvik edeceğim deseydi o zaman ben esas fahille gurur duyardım. E, gurur duyacaksın zaten ben söyledim açıklamamı yaptım. Ön kapıdan arka kapıya arka kapıdan ön kapıya ring çalışacağım. Kapuska yiyen öğrencileri arabaya dolduracağım diyorsun. Ben onu soruyorum canım. Efendim. Ne yediniz? Ne yedin ne tarafa demiyorum bakın gideceğiniz yere <gülüyor> kadar götürmeyi taahhüt ediyorum ama ne yediniz? Mesela ne poğaça yapayım? poğaça yedim diyecek adam almayacaksın onu. Niye? Niye? Kapuska yiyeni almayacağım bir tek? Kapuska kaçacak. Kapuska yiyenden kaçarım. Ee, Poğaça yiyenden onu da şey yapalım. Şöyle üstünüzü bir silkeler misiniz? Peklik yapan şeyleri yiyenir. Bence direksiyona da otur. Tabii tabii onları. Geçici olarak. Lütfen oluyor. siz kullanın. <gülüyor> Niye öyle bir şey Çok yok. güzel beslenmişsiniz. Lütfen siz kullanın. <gülüyor> e ne anladı o zaman adam toplu Oğlum desin. böyle olur. böyle beslenmeyi de teşvik etmek lazım. Yani. Teşvik. Uzay dolmuşlu denen şey var ya hayata geçiyormuş. Bak uzayda bile toplu taşıma başladı ne kadar. Her güzel. yerde ya toplu taşıma. Biz çok yanlış zamanda galiba araba aldık ya. Çok yanlış bir zamanda. E sen şey alacak. Toplu taşıma olmuş alacaksın. Evet abi. O, o zaman toplu taşımanın tadına mı işte. Küçük bir e, o minibüsle başladım. Daha sonra bu filoyu böyle kurdum diye. Yıllar sonra anlatacak bir hikayem olacaktı. Ama şimdi ne anlatabilirim ki? Bir fırsat ki? daha kaçtı. Hayır. Taksi de olmuş anladığım kadarıyla bu uzaya gidecek araç. Evet. 6 yolcu taşıyabiliyor. Ne güzel. Ondan sonra e, belli bir ücreti var. İndi bindi yapamıyorsun. 6 yolcu dediğine göre anladığım kadarıyla ön tarafta şoförün yanında e, i̇ki kişi. vitesi direksiyonu almış. Orada da bir oturacak yer. 3 evet. kişi arkada 2 kişi önde bir de şoför. Aynen öyle. 6 kişi taşıyor. E, seyahat edebiliyor. 200 bin dolar yani 300 bin lira yaklaşık. 300 kişi şimdiden 60 milyon lira ön ödeme yaptırarak Rezervasyonu yaptırmış Uzaya doğmuş 200 bin dolar indi bindi 150 bin dolar Tabi tabi şey yok Indi bindi de zaten sorun oluyormuş <gülüyor> atmosferin çıkışına kadar geleceğim Ayakta gidebilir miyim yok öyle şeyler Ben ondan çünkü. sonra nereden yolcu bulayım diye Doğru. şey yapıyormuş adam Adam da haklı İlk uçuş 2010 yılında gerçekleşti. 200 bin dolar komple maliyet mi? Maliyet değil ya. Veriyorsun. Yani, yani 200 bin do... dolara gidiyorsun geliyorsun. Evet, Abi, çok ucuzmuş şey ya. Değilmiş. Bak ne kadar ucuzmuş. 20 milyon dolardan 200 bin dolara indi ya. Ama, Ama... 20 milyon dolarlık se seyahat de bu aynı değil fay. Bu dolmuş. Bir de o 20 milyon dolarlık seyahati 3 günde uzayda kalmıştı kadın. İranlı kadın diyorsun değil mi? Evet. Uzayda kaldı uzay yürüyüşü yaptı. Bunun da böyle bir yalap şap atmosferden çıkarıyorlar. Aa. Diğer çekimi kalktı falan diye o önüne koydukları işte böyle top kek koyuyorlarmış. Top keki atıyorsun havada duruyor. İşte ondan sonra lap diye düşüyor kek. Ne oldu? Atmosferiye tekrar girdik. Top kek koyuyorlarmıştır. Top keki havada görüyorsun ama ondan sonra yiyiyorsun. Eğer yiyeceksen Para ödemek zorundasın. Böyle canım yani garson böyle atıyormuş top havada işte yer çekimsiz ortamda böyle bir şey işte yıldızlarımız efendim bir iki fotoğraf hop dünyaya dönüş. Kemerini çözemiyorsun mesela öyle o kadar büyük bir lüks vaat etmiyorlar sana yani böyle kemerini çözüp de böyle bir yer çekimsiz ortamda aman ne kadar güzel bakın hop diyerek böyle bir şeyler yapamıyorsun yani. Aman bir ne fotoğraf ben çektiriyor ona. musun? Giderim 200 bin dolara çok kalite bir araba alırım. Bak. Güzel bir de ev alırım. Araba alacağım, ev alacağım. Ayak, güzel manzaralı bir ev alırsın. Evet. Habire yıldızlara bakacağını güzel şöyle bir göl manzaralı. <gülüyor> Ve yani ne bileyim atakule manzaralı bir evin olur. E, eşini dostunu toplar hafta sonunda güzel mangalını Mangalı yaparsın. yaparsın. Bitti gitti ya ben 10 bin tane uzay yolculuğuna değişmem ne? O, o yolculukta 5 dost mu kazanacaksın? O evle 100 dost. 1500 dost kazanırsın partilere göre çünkü yani ya. bir, bir parti yapacaksın diye bir şey yok her <gülüyor> evet. hafta sonra parti yap hayır çukuran bardağı al evi. hafta içi de playstation koy bitti gitti ya beyler bizde FIFA oynayalım mı Var bazen yok. tost verirsin ayran verirsin yalnız bir yaş sınırı olsun Doğru. Bence doğru. her yaştan insan olsun. Yaş sınırımız sınırsızdır. 7'den yetmişe. <gülüyor> ne kadar güzel. Doğru dedikten sonra hiç tam tersi bir şey söyleyemeyin. <gülüyor> ne kadar mantıklı. <gülüyor> yani çok doğru. Ya Faiz, ayakkabından nere nere geldin? A ay Ayakkabı alacağım diyordun. Şimdi bak işte ya. Arkadaş, ben ya dediğim yaparım. Derin, yarı derin çok iyi senin. Yarı deri. Aa, ah. Eh, sözün bittiği yere geldik galiba. <gülüyor> ne Nedesiniz? <gülüyor> Nedirsiniz? <gülüyor> Senin bir radyocu olarak ne işin var yayınlarda? Buyurun efendim. <gülüyor> Aa, yüksek topuktan vazgeçemeyen kadınlara, niye müjde. sadece kadınlara? Müjde. Yüksek topuktan vazgeçemeyen adamlar yakalanan adam, adam yakalanıyor. Adamlar, adamlar da var yani. Cık. Neyse, bunlara müjde dediğiniz gibi tebrik ediyorum ikinizi de. Ya şunun bir modaçı bir şey yapsın ya Bir e Efendi gibi yapsın yani. Şöyle erkek çizmeleri de artık pantolonun üstüne çekilebilsin de bir rahat edelim ya. Nasıl ya? ya? Var zaten işte... öyle şey yapan adamlar. Koboylardan başka kimse yok. Ya ben Allah'tan almamışsın. Ben dün bir adamın üstünde gördüm bu kadar bitik. Koboy ya... çizmesi çok bitik bir şey ya. Evet. Ben de fark ettim ya onu. Hakikaten böyle bir şey oldum ya. Her şeyde bir hayrı vardır diye düşündüm yani. Benim şimdi yeni özendiğim çizme zaten koboy çizmesinin çok ötesinde bir şey. Motorcu çizmesi mi? Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> yani ondan kimse de görmedim. Ne çizmesi? Tarihi filmler dışında. Bu üç silah şorlarda falan. Baya yukarıya doğru bir çizmeler var ya, tokalı oluyor. Evet. Tight üstüne giyiliyor, bu diz üstüne çekilen çizmeler Aa, var. Ah diz üstü. E, Secret'in öyle çizmeleri var. Onlar çorap değil mi ya? Çorap değil, çok güzel çizmeleri var onların öyle. Victoria Secret e, şey değil miydi daha ev hanımlarına yönelik. Ev hanımları olur mu canım ev hanımlarına yönelik? Sokak hanımlarına da hizmet veriyor. Her yani. her tabii canım her kesime hitap eden bir şey. Ya öyle ama onun şişini kaplayacak. Bilmiyorum. Kıvırdığın zaman böyle havada e, duracak. E, o onu, dizi onun içine ne giydiğin çok önemli. Onun içine ne giyersen üstüne, kaldı üstüne, üstüne değil. Onun tek aksesuarı vardır. Ne? Kılıç. Hayır, ya tight, öyle uzun mi giyeceksin onu soruyorum. Hay canım, kilotlu çorap, tayt da al, bulacak. Kod kotta giyilir. Kodu içine sokabilecek misin? Sokarım tabii canım. Şeyin, çizmenin. Sokarım canım, o uzun çizme. Onun tokası olacak ve onunla habire koridorlarda koşturmak istiyorum. Askerler geliyor falan diye tak tak tak tak. Böyle şıkın şıkın diye zindanlardan falan geçmek istiyorum. Hı hı. Demir, demir, demir maskeli yani. adam. Sana da demir maske düşünüyorum. Bir tek ağız kısmı açık. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Takar mısın? Ya yani tabii çok seni isterim. kurtaracağım ben işte Demir Maskeli adam olarak. nereden la Demir maskem var benim öyle bir başka bir sıkıntım yok ki. Bit bir lüksüm <gülüyor> Demir maskem var. <gülüyor> onu da zevkine takıyorum. <gülüyor> o da yani? Onu niye kurtaracaksın? Neden kurtaracaksın? Neden yani? Adamı Adam e, muhtunlu muhtunlu maskeli adam, gezdirmiyorum onu? Adam sen orada mutlu musun faahir Demir Maskeli? Demir maskeli adam. Bu da güzel bir nick ismiymiş. Demir maskeli adam. Bunu da bir kenara yazayım. Yüksek topuklu adam olarak ben de oralarda geziyorum o zaman. Yüksek topuklu sadakat. Puss Pas. Pas. İngiltere'de topuk düşkünü kadınlar doktora gidip ayaklarının tabanına kolajen sıktırıyormuş. Kolajen mi sıktır? Topuklarına Top sıktırıyorlar. Topu evet kadınlar topuklarına sıktırıyor diye bir şey. Ya bu topuklu ayakkabı giyince kadınlar anam anam anam diye çıkarıyor ya. <gülüyor> topuklu ayakkabı. Doktorlar da topuklarına sıkıyorlar. <gülüyor> i̇şte topuklu giyiciden sonra ağrıya son arkadaş demiş sahte doktor. Yani şimdi sen... E <gülüyor> Macazam ağrıya son. <gülüyor> ne kadar <gülüyor> acıklı bir şey ya. Çok evet. alımlı bir kadın gördüğünde böyle havalı havalı yüksek topuklarla topuklarla takır takır yanından ah, geçiyor. O yarım saat sonra anam anam anam diyeceğini biliyorsun yani. O havalı kadın gidiyor. Ama yo, yo, yo, yo, yo, yo, diye. Düğünlerde baksan ayakta. yeter zaten. Düğünlerde bakıyorsun iki saat sonra herkes bir köşede foray etmiş topukluları ayaklarını Ayaklar ovalayan şiş, bir kadın. Şiş, böyle öyle bir şey yok artık. Nasıl öyle bir, bir şey öyle yok. Bir Kolajenli yok. topuklarını ovalayan kadın. Kolajen sıktıracağını topuğuna. Ondan sonra ağrı çekmeden ayakkabını, topuklu ayakkabını giyecek. Ayak kendinden dolgu mu yapıyorlar? Anlamadım. Kolajen dediğin nedir abi? Böyle böyle böyle böyle şey bir şey işte. Kok kokan böyle bir Böyle şey bir şey işte. Jel gibi bir Kokarı var şey bunun kolajeni Silikon mi? gibi düşün. bir şey. İşte gibi onu dolgu bir şey mi? Evet Hı -hı. evet. Onu zaten vücut atıyor sonra. Üç ayda bir yenilemen lazımmış. Ya ben hakikaten şu haberden sonra artık böyle uzun topuklu bir kadın gördüğümde ayaklarını ovalarken düşünmeye başlayacağım. Hiç güzel bir tarafı kalmadı. beni sık Oy oy oy oy diye. Bak, o ayakı... Ve o ellerle sonra gelip seni seviyor. Ya beni sevmesi gene sorun değil de Şimdi ayak şişiyor Şiştiği zaman o tabi baskı yapıyor Ayakkabı bası yapıyor Bası yapınca bir çıkarıyor Anam o ayakkabının izi Orada zaten topuklar, mopuklar hak getire. Kırmızı kırmızı olmuş bir yandan şişmiş bir de o parmakların hepsini birden şişkırma şey yapıp... yapmış. Şöyle öne doğru yaparsın ya. Hı hı. Onları yapıyor o güzel tuvaletin altında. Ayaklar buzuşmuş. Çok hakikaten rahatsız edici görüntüler. Bunlar yaşanmasın diye biz bugüne kadar uğraştık. Babete dönüş o zaman babet çağrısı. Babetler de babet çok çağrısı. sağlık. Ba -ba babet çağrısı ba -ba babet babet -ba babet O tip ayakkabılar işte son derece <gülüyor> rahatsız diyorlar. Ben de kendime şey alıyorum. Rahatsız. Ama rahatsız değilim. Bahi sen de Bobete sinir oluyorsun diye Bobete rahatsız Ak değilim. Akbotların sunduğu modern sabahlarda şey onlardan alacağım bir tane. Ne Kendim alacağım. alacağım. Akbotunun erkeği var mıymış? Evet var. Alfire hakikaten bir eksiğin yokaldı çünkü. Bir eksiğim o vardı. Bütün onun... de deri pantolon almışken. Deri pantolonu almama gerek yok. Koltuklar deri. Deri deri. Yok yok ileride giyersin. Ondan sonra gözümüzün önünde genç kızla dün düşünü, kutlarız biz He. burada. Bahar şenliğinde Allah. artık şey yaparız. Deri pantolonu esirgeme kendinden. Al. Bence agbotlardan al muhakkak. Hakikaten muhakkak sen, sen boylusun ya çok güzel kişi. Ya bir, bir de lazım abi sana. Baharda bir tane de patchwork bir etek. Patchwork Hı -hı. Bir Patchwork ne abi? Lazım olduğunu nasıl şey yapabiliriz, anlatabiliriz. Abi ihtiyacım vardı. E bari zaten lazım. abicim, ayaklarım üşüyor. Ayaklarım üşüyor. Senin şeyin de var ya, ya fırın gibi tutuyor ya. Bilek burkulması falan da oluyor ya senin. Bilek burkulması. Evet. Onu da engeller. Bize hmm. Bir de tarzına uygun. Benim tarzıma, tarzıma uygun diye düşünüyorum. çok uygun olur. Eteğimi giyerim, kirtimi. Altına çekerim botlarımı. Meteğin altına yavan olur be. Nasıl yavan olur ya? Yani, bence bütün İskoçların anlayışı değişecek benim sayemde. Ulan bu bizim aklımıza niye gelmedi diye. Ee diyeceğim aslanım. İskoçları bin yıllık geleneklerinden soğutacaksın. <gülüyor> abi hakikaten tiksindim artık diyecek. <gülüyor> Ve bir iskoca aslanım dediğim için de seni hiç unutmayacaklar Fahim. Giyeceksin. <gülüyor> İmkanın varsa arayacaksın. <gülüyor> Efendim <gülüyor> <gülüyor> ne telefon ya? Vay ne kadar da botlar Valla bildiğim kadarıyla 140 dolar civarı. 140 dolar civarı hiçbir şey değil. Bir Armani Kazak fiyatı neredeyse. Bir Armani <gülüyor> Kazak fiyatı hakikaten ya. Abi Bu arada var? yani Fahir'in şimdi giyme anlayışıyla ilgili e, herhangi bir eleştirdi bulunamayız. Çünkü 150 dolara kapşonlu kazak alan bir, bir tek insan. O yüzden şey yapalım. Ben vallahi bulunamam. Çünkü Fahir'e büyük olan şeyleri ben alıyorum. Evet doğru. Sen çünkü kedi gibi bekliyorsun Fahir'in <gülüyor> dibinde. Tabii canım. Ben o gün paket geldi. Fahir'e büyük aldığı pantolonu işte her şeyin tamam, hayırlısı. Büyük alınır da o kadar şeyin, büyük mi alınır Her ya? şeyin hayırlısı. Ne kadar büyük alacak? Tesadüfen tamamen bana oldu. O yüzden ben, bundan... ben sonuna kadar destek diyorum. Gömlekte bunu olsaydı var ya sesini, soluğunu çıkarmayacaktı. Tabii canım. Kıyı, ben buradan zaten biliyorum. bir çağrıda, Kıskanıyor. Kıskanıyor çağrıda bulunuyorum. Sevgili izleyiciler iyi giyinmek istiyorsanız ve bunu ucuza getirmek istiyorsanız Faire sırnaşın. Bak ben mesela ne yaptım bu sabah üşüdüm deyince hop hırka hibay mango. <gülüyor> evet, senin gömlek de öyle bir. senin gömlek de öyle hakikaten Fahir. Gömlek aldım o dar çıktı. <gülüyor> dar alınca bana bol alınca sana Oktay. Ya işte bol, elini bol tut Fahir. Onu, onu ben sana biraz buradan sık buradan yala. Ufak Al. Bol al. Bol, bol al Hem Çünkü... de senin önünde bir hedef olur. Biraz daha kilo verince giyerim diye. Daha her şey küçük küçük al. Biraz daha kilo verme diye bir şey söz konusu değil. Hayır. Sen sadece biraz daha büyüyeceksin yani. Yaş ilerledikçe. Öyle bir şey olacak. Büyük büyük al. Ben sana veririm yine. Bak Ege'ye verdiğim bir şey geri alamazsın. Ben sana söyleyeyim. Alamam. İste sen de alamam. Ama yani ne olacak canım. Hep beraber şurada orta kabuzdan Bu godları kaç alacaksın? İşte 140-150 dolar. Kaç, yani kaç, kaç numara ya? diyor yani. Ha. Ya arkadaş bunda da ayaklarımız aynı Oktay. Onda biraz zor senin e, şeye uyman ama. Yok ya kaç senin ayakkabı numara? Benim işte 43-44. Fahir onlar <gülüyor> ilk seferden vuruyorlarmış. Ver bana ben bir açayım onları. <gülüyor> senin kaç ayakkabı numara? 43-44 kalıba göre. Ama bunun kalıbı benden bir yarım nokta yani ya şeyde oynuyor. bozların kalıbı biraz küçük oluyormuş. 45 falan alırsan tam rahat edersiniz. İkiniz için de söylüyorum. O zaman çok şövalye. Ya valla öyle bir numarası yok. olmayanları size de olmazsa dinleyicilerimize. Ve sıfır yani Biz sıfır dağıtıyoruz öyle giyilmiş kullanılmış değil sıfır. De sıfır veriyoruz. Onu sen ilk önce sıfır bir bana ver. Biz üçümüz mu alsak bir şey de üç kişi alalım Ya hakikaten biraz biz çıkma yapsak Çok bana. garip bir şey değil mi çok kira değil mi üç kişi almak ya? Ama her şeyimiz çok kalite bir <gülüyor> o, o Evet kırıldı. abi her şeyimiz kalite adamın kalite pantolonu var. Benim kalite kalite pantolonu kalite abi, var benim abi senin yok. Her şeyden önce kalite bir arabam var. Doğru ya. Tamam ne alalım? Hadi üçümüz aynı bir şey alalım. da tamam, Üçümüzün de aynı zevkine hitap eden bir şey var mı ya? Var yemek. Tokalı uzun çizme. Hayır üstümüze başımıza diyor. Onu Üstün... düşünmek için fırsat yaratayım ha. ben size? Tokalı uzun çizme hemen biz faile e gidip alacağız şimdi. Durduğunuz kabahat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.